allah Teala e, her gece gecenin son üçte birlik kısmında dünya semasına nüzul eder diyen bir sahih rivayet var. Efendimiz evet, öyle buyurmuş. Bu berat gecesi hakkında da özel bir rivayet var. Cenab-ı Hak bu gece gecenin son üçte birlik kısmı olunca dünya semasına iner ve bağışlanma dileyen yok mu, bağışlayayım, rızık isteyen yok mu, rızık vereyim, benden bir haceti talebi olan yok mu, yerine getireyim diye nida eder ve bu tan yeri ağırına kadar devam eder. Bir yerden bir yere intikal etmek mahluklara mahsus bir şeydir. Biz hareket ederken böyle hareket ederiz. Hareket nedir? Mekan içinde bir yerden bir yere intikal etmektir. Ya da bir halden başka bir hale intikal etmektir. Yani ben şu anda oturuyorum bir yere intikal etmiyorum ama elimi kaldırdığımda bir hareket yapıyorum. Şu halden bu hale intikal etmiş oldum. Bu halde başka bir durumdaydım. Elimi kaldırınca başka bir duruma geçtim. Tegayyür oldu, değişim oldu. Bu da mahlukata mahsus bir şeydir. Mekan içinde hareket etmek, zaman içinde hareket etmek ya da bir halden başka bir hale geçmek, değişmek mahlukata mahsus şeylerdir. allah Teala değişime uğramaktan, intikal etmekten münezzehtir. Çünkü böyle dediğimiz anda bu bizi nereye götürecek? Ben intikal etmeden önce bir durumdaydım. Ondan önce başka bir durumdaydım. Ondan önce başka bir durumdaydım. Bu ila nihayet ezele kadar böyle gidecek. Ama böyle olmaz. Niye olmaz? Çünkü teselsül batıldır. Bunun bir ilk durumu olacak. Bu tegayürün, bu değişimin bir başladığı bir nokta olacak. Aksi halde bu değişimin kendi kendine olduğunu söylememiz lazım. Bu bizi kıdeme götürür. Cenab-ı Hakk'ın var etmesinden bağımsız başka bir şeyin tasavvur edilmesi gerektiği noktasına götürür. Bu küfürdür. Hiçbir varlık, hiçbir olay, hiçbir hadise Cenab-ı Hakk'ın var etmesi olmadan kendi başına kendi iradesiyle var olmaz. Dolayısıyla bir yerden başlatmak zorundayız. Hareket böyledir. Mekan içi, zaman içi bir intikaldır. E, Cenab-ı Hak zamandan ve mekandan münezzeh olduğuna göre bu inmeyi nasıl anlayacağız? Burada e, iki şey söylememiz lazım. Bir, bu rivayet metniyle sınırlı olarak dememiz gerekir ki burada bir mecaz var. Cenab-ı Hak bir yerden bir yere intikal etmez. Çünkü bir yerde değildir ki, bir mekanda değildir ki oradan başka bir yere intikal etsin. Burada bir mecaz var. Biz buna e, belagatta, isnatta mecaz diyoruz. Bir fiili sahibinden başka bir bir faile izafe etmek, isnat etmek. Aslında böyle diyen, inen, bu şekilde nida eden Cenab-ı Hak değildir. Bu şekilde nida eden bir melek indirir, bir melek gönderir. Ama hocam bu rivayeti manasından saptırmak olmuyor mu? Rivayette melek iner demiyor ki, Allah iner diyor değil mi? Ama bunu böyle söyleyen rivayet de var. İşin ilginç yani. İmam Nesey'nin süneninde Cenab-ı Hak böyle nida eden bir melek indirir diye açıkça söylüyor bize. Bu da bizi teyit ediyor ve diyor ki bak Cenab-ı Hak bundan münezzehtir, böyle diyen bir melektir, Cenab-ı Hak bir melek indirir. Keza bu rivayetin gene bizzat İman Bukhari tarafından nakledilmiş başka bir varyantında yenzilu değil yünzilü ya da yetenezzelü lafızlarıyla da gelmiş. Bunlar önemli şeyler. Yünzilü dediğinizde indirir demektir. Böyle diyen bir melek indirir anlaşılır buradan. Yetenezzelü dediğinizde dilimizde de var tenezzül etmek değil mi? Yetenezzelü dediğinizde Cenab-ı Hakk'ın böyle bir e, talebe, duaya, hacete rahmetini, gök kapılarını açması anlamına gelir. Bu dualara icabet edildiği bir vakittir, bir saattir anlamına gelir. bunları göz önünde tutmadan, ben ayette, hadiste ne gördüm onu bilirim kardeşim deyip işin zahiriyle yetinmeye kalktığımızda yol açacağı arızaları özetlemeye çalıştım. Zihnimizi böyle düşünmeye Cenab-ı Hak e, söz konusu olduğunda, onun sıfatları, fiilleri söz konusu olduğunda zihnimizi böyle düşünmeye alıştırmak zorundayız. Aksi halde kapımızda bekleyen bir tehlike var, o gençlerimizi kuşatıyor, geliyor. Âlemin nerede olduğunu bilemeyen delikanlı Allah'a bir mekan tayin ediyor ki semadadır. Az önce söyledik, arş kürsüye göre şu kadardır, kürsü semavata göre şu kadardır büyüklüklerini söyledik. Sorduğumuzda, hani Cenab-ı Hak arşın üzerinde oturdu diyorsunuz, kapladı diyorsunuz, o her şeyden büyüktür diyorsunuz değil mi? Peki bu, haşa ve kella, bu kadar büyük bir kütleye sahip Cenab-ı Hak. Haşa ve kella, anlaşılsın diye söylüyorum. Bu kelimeleri dilimize almamak lazım. Nasıl oluyor da dünya semasına iniyor? Kürsinin arş yanındaki küçüklüğünü söyledik. Semavatın kürsi yanındaki küçüklüğünü söyledik. İndiği söylenen şey de en aşağı gök tabakası. En küçük halkası gök tabakalarının yani. Nasıl oluyor? Bu, bunu izah edemedikleri zaman diyorlar ki bilay keyif kemayeli ku bir şey nehi olarak şanına layık biçimde iner o zaman biz de diyoruz ki madem mesele gelip buraya dayanıyor bu bir izahdır o zaman diyoruz ki istiva'ye oturdu demeyin <gülüyor> istiva bilay keyif bir fiildir deyin kemayeli ku bir şey deyin oturdu demeyin şanına layık biçimde arşa istiva etti deyin anlaşıldı Oturdu dedikten sonra mesele gelip bir noktaya dayanıp sıkıştığınızda kema ye şey gubişe'nihi demeyin, bu işi çözmez. Bunu baştan söyleyeceksiniz. Arşa nasıl istiva etti? kema ye şey gubişe'nihi şanına layık biçimde. Bila keyif, keyfiyetsiz. Oturdu, kapladı, kaptı, şu oldu, bu oldu demeyelim, bunlar keyfiyettir çünkü. Allah Teala sıfatları söz konusu olduğunda madem bila keyif diyoruz, bila teşbih diyoruz. Bu mekanizmayı baştan işletelim. Akidemizin temeline koyalım. Yoksa gelir imamlarımızın bu cümlesine toslarız Vemen men vasafa Allah'e bi ma'nan min maani'l beşer fekat kafa. Evet, yani Ee, şu küfürdür, bu küfürdür, işte şunu yaptınız kafir oldunuz, maide 44, 45 47ye tosladınız, şöyle yaptınız küfür, böyle yaptınız küfür, bu ne peki? Siz bunu yaparken küfür olmuyor da, ümmetin kellesini uçurmak için olmadık şeyler icat edip tekfir mekanizmasını çalıştırıyorsunuz. Sizin durumunuz baştan berbat, baştan batıksınız yani. Dolayısıyla Haramları anlatalım, günahları anlatalım, takvayı, zühtü, dini hassasiyeti anlatalım, İslami sorumluluğu anlatalım ama bunların başına akideyi koyalım. Sahih bir akide olmadan bunların hiçbirisinin anlamı yok. Bunlar böyle havada yüzüp duran şeyler olacak. Akidesi bozuk bir adam. Akidesi bozuk. Bu cümleye toslamış bir adam Allah korusun. Nafile namaz kılsa ne olur, oruç tutsa ne olur, Cenab-ı Hakk'ı mahlukata benzetme cürmünü işlemiş bu adamın temelinde böyle bir arıza, bir sakatlık var. Ümmetin vahdetini savunsa ne olur bu adam? Efendim, nafile infakta tasaddukta bulunsa ne olur, fakiri fukarayı gözetse ne olur? Allah nezdinde bunun bir kıymeti var mıdır? Bu cümleye toslamış bir adamın işi baştan sakat, Allah korusun. Dolayısıyla bu vasıflarını ön plana koyarak, nazara vererek bakın bu adam şöyle şöyle iyilikler yapıyor bu akidedeki arızasını da görmeyi verin canım demeye getirmek doğru değil, buna kimsenin yetkisi yok. Bu bir ideoloji değil ki kabul etseniz de olur etmeseniz de olur diyelim. Bu bir din, bu bir itikat ya bu şekilde inanırsınız ya da inanmazsınız mesele bu.